Sorum tom olarak şu diyor. Anne babanın evladı üzerinde malum bir takım hakları var. Peki evladın anne baba üzerinde hakları var mıdır? Varsa nelerdir demiş hocam. Elbette ki hakkı vardır evladın da anne baba üzerinde. Anne babanın evlat üzerindeki haklarını biliyoruz. Evet. Ee, evladın da anne baba üzerindeki hakkı şu. Anne baba ona dinini öğretecek. Anne baba ona dini konularda eğitim verecek. Anne baba onu ergenlik çağına kadar besleyecek. Büyütecek, bakımını yapacak. Onu işte kötülüklere karşı koruyacak. Hı hı. Efendim anne baba ona ibadetlerini öğretecek. Hatta bir hadiste diyor ki, yüzme ve ok atmayı da öğretecek. Yani eskiden savaşlarda ok atmak işte en başta gelen silahlardandı hı hı. yani kendini savunabilmesi için veya yarın ihtiyaç olduğunda İslam'ı, Müslümanları savunmak için düşmanlara karşı savaşta tecrübesiz kalmasın yani onu öğretmek evet. lazım diyor Efendim yüzme işte tehlikelere maruz kalmasın ya düştüğünden müştüğünde suya kendini kurtarabilsin bir de onu imkanları olduğu nispetle evlendirsinler ona salih bir eş seçsinler. Evladın bu gibi hakları vardır anne baba üzerinde. Evet. Teşekkür ederiz. Evlatlar arasında bir de adaletli olacak anne baba. Birini tutup kayırıp diğerini de Hı. kenara atmayacak. Bu da evlatlarını anne baba üzerindeki haklarındandır. Evet. Ha, tabii bütün bunların yanı sıra evlatlar da anne babaya saygılı olacaklar, onlara itaat edecekler. Yaşlandıklarında onlara e, ihtiyaç bakıma muhtaç olduklarında onlara bakacaklar, ihtiyaçlarını giderecekler. Hulasa haklar karşılıklıdır, yükümlülükler de karşılıklıdır. Evet.